Süleyman ile Karınca Bir gün Süleyman Peygamber Aleyhisselam bir karıncaya bir yıllık yiyeceğinin miktarını sorar. Karınca da bir buğday tanesi yerim diye cevap verir. Cevabın doğru olup olmadığını kontrol etmek isteyen Süleyman Peygamber karıncayı bir şişeye koyar. Yanına da bir buğday tanesi koyarak hava alacak şekilde şişeyi kapatır. Ondan sonra da bir yıl bekler. Müddeti dolunca şişeyi açtığında bir de bakar ki... ...karınca buğday tanesinin yarısını yemiş. Yarısını da bırakmıştır. Kendi kendine meraklanır. Acaba neden yemedi? Bunun üzerine Hazreti Süleyman karıncaya buğday tanesini tamamen neden yemediğini sorar. Karınca da daha önce benim yiyeceğimi Yüce Allah verirdi. Ben de ona güvenerek bir buğday tanesini tamam olarak yerdim. Çünkü o beni asla unutmaz ve ihmal etmezdi. Fakat bu işi sen üzerine alınca doğrusu nihayet bu aciz bir insandır diye sana pek güvenemedim. Belki beni unutup yiyeceğimi ihmal edebilirsin. O yüzden de bir yıllık yiyeceğimin yarısını yerek diğer yarısını da ertesi yıla bıraktım diye cevap verdi. Yüce Allah Celle Celaluhu cümlemizi kul kapısına baktırmaktan korusun. <Gülüyor> Amin.